Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve baat. Yeah. Kardeşler bu haftaki esma Hüsna dersimizde göreceğimiz isimler El-Gafur, El-Gaffar, bazı almer el Gafur-i Zem isminle sayıyorlar. Bir de el Afuv isimler. Hep seleyin. Gafur, el Gaffar, Gafur zem, Gafur ismi Kur'an-ı Kerim'de 91 ayette geçmekte. Ve çoğunda Errahim ile beraber. Çok merhametli, çok şefkatli manasındaki Errahim ismiyle beraber. Mesela İnne Allahü vel gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah gafurdur. Bağışlayanlar rahimdir. Çok merhametlidir. Gene bir başka ayet. Nebbi' ibadi enni enel gafurur rahim kullarıma benim gafur yani çok bağışlayan ve çok merhametli olduğumu haber ver. diyor Allah Teala. Hicr suresi 49. ayette. Veya bir başka ayet. Bu ismin, bu değerli ismin geçtiği başka ayet çok güzel bir, önemli bir ayet. Ve men min beytihim hajran ilallahi ve rasuli. Her kim Allah'a ve Rasuline muhacir olarak, hicret edici olarak evinden çıkarız. Summe yudrikul mevtu sonra da hicretini tamamlamadan yolda ölüm ona ulaşırsa, ölürse. Fakat raqa ecruhu alallah. Elbette ki onun ecri, karşılığı, ücreti Allah'ın üzerine vakı olmuştur. Ve kana Allahu gafurur Allah gafurdur, bağışlayandır. Rahimdir. Çok merhametlidir. Bu ayette Nisa suresinin yüzüncü ayet. Konumuz alakası sadece ayetin son kısmında. Gafura Rahima kısmı. Allah Gafura Rahima. Ayete dönelim. Ayette Allahu Teala hicret maksadıyla evinden çıkan ama hicreti tamamlayamadan ölen kimsenin ecrine zayi olmadığını, Onun ecrinin vaki olduğunu, Allahu Teala'nın üzerinde olduğunu beyan ediyor. Bu ayetten şu sonuç çıkar. Amellerde asıl olan niyettir. İnnemel amel bin niyat hadis var ya. Ameller ancak niyetlere göredir. Bir insan bir amel işlemek için girişinde bulunsa, yani niyet edip girişmeye başlasa, o girişini tamamlayamasa, o ameli yapamasa onu yapmış gibi sevap kazanır. Aslı olan nedir? Aslı olan bir hayır iş yapmak üzere niyetlenmek ve yola çıkmak. Hayır için Girişimde bulunmak, başlamaktır. Amellerde asıl olan niyetle beraber o işe başlanılmasıdır. Sadece niyet yetmez. Bir insan niyet edince ne yapması gerekiyordu? Onun için girişimde bulunması gerekir. Değil mi? Zengin olduğuna değil. Ben sadaka varacağım diyeceksin. Elin cebine atmayacaksın. Yoksul, fakir alamayacaksın. Bu olmaz. Yani niyetle beraber bu işin girişiminin de yapılması gerekiyor. Bu girişim yapılırında netice alınamazsa ayette geldiği gibi Hicret için yola çıktın ama hicreti tamamlayamadın. Öldün, ölüm geldi. Bu neye benziyor? Hani 100 kişi öldüren adam hadisi vardı ya hatırladınız mı? Evet. 100 kişi öldürmüş adam bir ilim ehli ne de ona bu beldeyi terk et. Git bu beldeden. Burada kötü insanlar yaşıyor. Ve senin de namın kötü. Dolayısıyla burada iyi bir insan olamazsın. Sana müsaade etmezler. Falanca beldede iyi insanlar var. Onların arasında yaşa. Onların arasında iyi bir insan olabilirsin demeye getiriyor. Yoksa bu kötü insanların arasında, kötü insanların yaşadığı toplumda ve kötü bir namla iyi insan olamazsın. Olabilir mi dersiniz? Şimdi bir insan düşünün ki, kötü insanların arasında yaşıyor ve kendisi de kötü zaten. Mafya yani, bir seri katil. Önüne geleni öldüren bir adam. Bu adama hidayet vahşi olsa bir şekilde, bu adam o kötülerin arasında kötü bir namla yaşayabilir mi? Yok. Mümkün değil yaşayamaz. Ondan dolayı basiretli bir ilim evine falanca beldeye git. Orada iyi insanlar yaşıyor diyor. Adam nasihat deniliyor. Yola çıkıyor. Yolda yudri kuhul mevd, Ölüm ona ulaşıyor. Yolda öldü. Niyeti neydi? İyi insanların arasında iyi bir insan olarak yaşamaktı. Yola çıktı. Hicret eden kim seçti? Işte. Bu hicrettir. Bundan. Bu işin adı hicrettir. Bir insan dinini yaşayabilmek için, dinini yaşayamadığı bir ortamdan, başka bir ortama yola çıkar, göç buna bunun da hicrettir. Bu Allah hicret ediyor. Tam ayetteki ifade edilen husus. Yola çıktı, yolda ölüm ulaştı ve ona öldü. Peki sonuç Allahü u Teala'nın rahmetiyle azap melekleri canını almıyor. Rahmet melekleri alıyor. Ölü melekleri biliyorsunuz kişinin haline göre can alıyor. Kişi iyi bir insansa rahmet melekleri can yakmadan, müjdeleyerek ruhunu çıkartıyordu. Kötü bir insansa, Allah özür onlar karşılaşmaktan mavaza görsün üzere. Kötü bir insansa azap melekleri korkunç bir halde hakaret ederek, azap ederek canını çıkartıyordu. Bu adamın ruhunu Allah'ın fazlı keremiyle bir karışık mesafeyle Allah-u Teala yunu katlayarak onu rahmet en canını alacak şekilde karşı yakaya atıyor. Tabir caiz. Karşı yakaya atıyor. Niye? Bu adam ne için çıktı yola? Allah'ın rızası için çıktı. İyi bir insan olabilmek için çıktı yola. Bundan dolayı derler ki bizden istenen zafer değildir. Seferdir. Güzel bir ifade. Bizden istenen nedir? Sefer. Seferdir. Yola çıkmaktır. Zafer netice elde etmek değildir. Netice Allah'ın elindedir. Tevfik başlar ve Allah'tan. Allah'tandır. Allah bahşederse yani, bahşetmezse ece zayi olur mu? Olmaz. Bu sebeple niyet çok önemli. İyi bir niyetle, güzel, salih bir niyetle yaşarsak hiç ummadığımız ve elde etmediğimiz şeyleri karşımıza görürüz biz gayet Bundan dolayı bir insan tüm insanların hidayet için niyet etse ve yola çıksa, gayret etse bir kişiye daha hidayet edemese niyetinden ve gayretinden dolayı allah Teala ona katlayacaktır. Niyet çok önemli. Niyet. Niyetimiz salih olacak. Niyetimiz salih olur da bunun için gayret edersek bir zila-i elde edemezsek netice alamasak bile allah Teala onun karşılığına zayi Evet. Konumuza dönelim. Konumuz Rafur ismiydi. Rafur ismi Afuk isminde birlikte Nisa suresinde Aziz isminde Fatır suresinde Şekur isminde gene Fatır'da Vedud isminde Guruş suresinde Halim isminde Fatır suresinde gene zikrediyor. Ayetleri konuyu uzatmamak için okumuyorum. Gaffar ismi ise Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde geçiyor. Onlardan birisi mesela Nuh Aleyhisselam'ın sözü. Ve kul tustağfiru innehu kane Gaffara. Onlara dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin, mağfiret değil. Çünkü o Gaffardır. Çok bağışlar. Gafur bağışlayan demek, örten, görmezden gelen, Gaffar, Çokça yapan, fazlaca yapan manasına geliyor. Daha sonra sözük manasını ifade edeceğiz inşallah. Sa'd suresine var, Zümer suresine var. bunun gibi iki yerde daha var. Toplam beş yerde geçmekte Bu gaffar şeklinde gelen lafızlara ziyadelisin fail deniyor. Ziyadelisin fail. Çokça yapan. En iyi yapar. En fazla yapan, hangi manaya gelen bir isimse onu en fazla, daha iyi, daha çok manalarına tercüme de Bir de gafir var. Gafur ve Gaffar ziadeli isim fail. Gafir ise normal isim fail. Yani gufran eden, bağışlayan, örten manasında. O da bir kez geçiyor. Gafuru <gâfırı> zenbi ve kabili tevbi şedidil gaf. <gâb> Mümmin suresi 3. ayet. O yani Allah günahı bağışlayan gafuru <gâfırı> zenbi. Günahı bağışlayan ve kabili tevbi. Tebeyi kabul edendir. Şedidil <gâfırı zembi> gaf cezası da şiddetli şiddet dolandığı manasında bir yerde geçiyor. Ama bazı alimler bu isim tamlaması şeklinde gelen günahı bağışlayan manası olduğu için gafir ismini Esma-ül Hüsnü'den saymayabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ismi olarak gafur bağışlayan, örten. Gaffar, çok bağışlayan. Günahı bağışlayan. Bu manalar gelen üç ismi gördük. Bu isimlerin sözcük manası gafur, ve gafar ve gafir aynı zamanda. Bunlar dediğim gibi hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Birisi diğerinin daha fazla yapan, daha çok yapan manalarını geliyor. Ziyadelisin fayi. Manası örten deme. Görmezden gelen, gizleyen manaların. Kelime manası. Mesela kırlaşmış saçı sakalı kınalayan kimse onu ile ifade eder. Gafretti yani beyazını örttü, beyazını gizledi denir. O manada. Sözlük manası. Allahu Teala hakkındaki manası ise İmam Hatta bir rahimahullah tefsir esmada diyor ki El-Gaffar ismi kullarının günahlarını örtüp gizleyen ve kulları üzerine şefkat örtüsünü seren anlamındadır. Kulların günahlarını örten. Yani ortada bir günah var. Bu günahı ne yapar? Örtersen gözükürmüyor gözükmez. Gizlersin. Allah-u Teala gaffar ismini kulların günahlarını, kusurlarını, zaaflarını örter. Kullara teşhir etmez. Kendisi bilir. Kuluyla arasındadır yani. Bir hadis size geliyor hatırlarsınız. Kul geceleyin günah işler. Allah onun günahını örtmüştür. O sabahleyin kalkar bu günahı zahar eder. İnsanlara anlatır. Övünerek. Gururlarına şöyle yaptık, böyle yaptık. Halbuki Allah onu örtmüştür gizlemiştir Gaffar ismiyle. Sonra o bu örtüyü kaldırır. Allah'ın bu örtüsünü, bu mübarek örtüsünü kaldırır. Günahlarını izhar eder, açar, şahitlendirir. Şahitlendirir. Öyle eğer Allah Teala senin Müslüman bir kulu var. Senin benim günahımızı örtmüşse, Gaffar isim şerifiyle örtmüştür. Merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı örtmüştür ve örttüğünü de eğer kul açmazsa o açmaz, ortaya çıkarmaz. Yani onu yok sayar. İşlenmemiş kabul eder. Kıyamet gününde ondan dolayı hesaba çekmez. Eğer bir insan günah işledi, bu günahı kulla Allah arasında kaldı. Başka şahit olmadı. Allah onu örttü. Günah ortaya çıkarmadıysa kıyamet gününe çıkartmaz. Ta ki kulunu onu edip, şahitlendirip ortaya çıkartmasın. Allah böyle gafur, Böyle gafur. olur. Elhamdülillah. Tabi bu kulla Allah arasındaki ilişkiler için geçerli. Kul bir insanın malını gasp etti, çaldı, birisine zarar verdi. Bu kul girer. Allah kulakına karışmaz. Vahsettiğimiz bu Allah'ın örttüğü günahı ortaya çıkartmaması, kulla Allah arasındaki hususlarla sınırlı. Eğer Allahu Teala kulun bir günahını örtmüşse, şahitlendirmemişse, başka bir şahit yoksa, kıyamet gününde açmaz. Kapalı kalır. Amel defterimizde yazılsa bile insanlar bundan haberdar olmazlar. Allah-u Teala diyecek ben seni dünyada örttüğüm gibi kıyamet gününde de diyecek. O kısmı açmayacak. Allah-u Teala onlardan yersin. Şey da İsyanla şahit yoksa da. İsyan ne demektir isyan? Hata yapmak. Bir farzı yapmamak mesela. Bir günah işlemek mesela. Eğer bu gizli kalmışsa, bir şahit yoksa buna, kulla Allah arasındaki olan bir ilişki ise Allah bunu örtür. İmam Fattabi Rahimahullah'ın izahı bu şekilde. İmam Zeccaç da benzeri şekilde diyor ki Allah subhanehu teala gafır yani örten manasında gaffar ve gafir ve gafur var ya o kelimeyi izah ederken diyor ki kullanın günahlarını örter, gizler ve bu şekilde üzerini kapatır. Bu ismi şerifi bu manaya gelir diyor. İmam Sadi Rahimahullah da El Hakkul Vâduhul Mubin isimli kitabında gafur ismi bu da gafurdan bahsetti. Gaffarın değil de gafurdan bahsetti. Günahları bağışlamayı, tevbeden, herkesin tevbesini kabul etmeyi aralıksız sürdüren demektir gafur. Allah kulun günahını aralıksız, mütemadiyen bağışlar. Yeter ki kul bağışlanmayı gerektiren işleri yapsın. Devamlı olarak, aralıksız olarak bağışlamaya devam eder. Bakın bir ayet-i kerimede Taha suresi 82. ayette öyle güzel bir ayet-i kerime ki Şöyle buyuruyor allah Teala. Ve inni leğaffarun limen tabe ve amene ve amele salihan thumme Ve muhakkak ki ben inni leğaffarun muhakkak ki ben elbette ki çok bağışlayan, çok gizleyen, örten birisiyim. Kime? Limen, şu kimseye. Tabe, tövbe eden. Ve amene, iman eden. Ve amele salihan, salih işleyen Sümmehteda. Sonra da hidayet üzere devam etmeye gayret et. Bu çok değerli bir ayeti kimse yazamadı bunun. Kimymiş? Tevbe eden. Limen tebet. Tevbe İman eden. Emane. İman eden. Ve amele salihan. Salih Saliha amel işleyen. Sümmehteda. Sonra da hidayet, hidayet, hidayet, hidayet, hidayet, hidayet, hidayet üzere devam. Hidayet. Kim tevbe eder? Taiden. Hata Hatayle pişman Günaha işleyen tevbe eder. Dolayısıyla bu kimse Gaffar isminin kapsamına girebilmek için bir defa günah işlemesi lazım. Allah günah işlemeyen bir insanı örter mi? örtülecek bir şey yok ki. Dolayısıyla dedi allah Teala. Kime? Günah işledikten sonra tövbe Tabe tövbe. Amene, Aa, iman ve amine salihan Saliha. gidah et, gidah et, gidah et. yani günah işleyecek bu günahtan tevbe edecek pişmanlık duyacak, geri dönecek, vazgeçecek sonra İman edecek. Yani bu işlediği günahın günah olduğunu iman edecek. Bunun yanlış ol olduğunu kabullenecek. Sonra salih amel işleyecek. Sonra Hı. da Hidayet Hidayet o günahı işlememek için gayret edecek. Hidayet ile devam edecek. Etmeye gayret edecek. İşte bu kimseye nedir? İnni le gaffarun. Ben çok bağışlayamıyorum. Yani Anların bazı nezisinde, nezisinde gafil-i gün. Esma-ül Hüsna'dan bir isim. Esma-ül üç isim değilse bu iki isme iman etmenin etkileri nelerdir? isimlere iman ettiğimiz zaman bize bukunması gereken hangi etkiler var? Bir, bu gaffarı çok bağışlayan ne yapma? Sevmezler. Çünkü insanlar bağışlayanı severler. Görmezden geleni, kusurunu gördüğün zaman bu kusuru gizleyeni, kendisiyle arasında kalan insanları sevmezler mi? Bir insan düşünür ki arkadaşınız, komşunuz, akrabanız neyse, senin kusuruna şahit oldu, bunu gizledi. insanlara duyurmadı. Sevmez misiniz? Allahu Teala o kulun çok çok ötesinde fersah fersah ötesinde hiç kimsenin bilmediklerini biliyor. Görmediklerini görüyor. Ve diğerlerin bildiği gördüklerini de görüyor. Biliyor. Ve hepsini ne yapıyor? Kul tevbe eder. iman eder. Salih hemen işler. Ve bir daha dönmemeye çalışırsa ihtidar üzere devam ederse bağışlıyor. Le gaffarun diyor allah Teala. O zaman bu Allah sevilir. Bu özelliğinden dolayı ona şükredilir. Ve ondan haya edilerek Sakınılır. İkinci etkisi madem Allah gaffardır, gafurdur, çok bağışlayandır, çok örtendir, gizleyendir. Kullarına e, rahmet örtüsünü örterek adeta kulların kusurlarını, hatalarını örter, gizler. O zaman bu bir ümit kapısıdır. Kul bu ismi hatırlayarak ümitlenir. Ümit kesmez. kesmez. Ümitlenir'den kasımız ney? Bağışlanacağına dair ümit besler. Bu özelliği olmasaydı Allahu Teala. Herkesin işlediği günah üzerinde kalsaydı leke olarak. Allah silmeseydi. Zannediyor musunuz ki toplumda lekesiz bir insan kalırdı. Hatta ve hatta lekesiz bir bölgesi olan kimse kalır mıydı insanlarda? Kul ne yapar? Kul hata eder. Kusur işler. Günaha düşer. Bazı farzları ihmal eder. Ama allah Teala'ya dönüp ey Allah'ım, ey Rabbim bağışla dedi mi? Niyet de beraber tabii ki. allah Teala bağışlıyorsa o zaman kul her hatasında yeniden ümit kafasına yönelir. olmasaydı bu özelliği, bu ismi olmasaydı kim yönelicekti? Ne ümit olurdu ne de temizlik olurdu. Zümer suresinde 53. ayet. Qul ya ibadiy al-ladin asrufu enfusihim, ey Muhammed de ki benim adımda ey kendi nefisleri aleyhine, hadde aşan sınırlara taşan kullarım, la tak netul rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Inna Allah yalfuruz dunu be cemia, şurasız ki Allah günahların hepsini bağışlar. Innu wal ghafur rahim. Muhakkak ki o çok bağışlayandır. Çok rahimdir, merhamet edendir. Ne güzel bir ayette değil mi? Evet. allah Teala'nın bu isimlerini okurken isimlerin içine geçtiği ayetler çok daha ümit verici oluyor. Evet. Ey nefisler aleyhine haddi aşan kullarım. Yani kendilerini zayi edecek işlere girişen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hadiste diyor ki sanki bu ayet açılan ayette bir hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul diyor Gökler dolusu günah işlese Ve tevbe etse Allah onu gökler dolusu bağışlamaya karşılar Ne demek gök dolusu Yerden göğe kadar dolduracak Günahlar işle sonra tevbe et Ey Allah'ım ben yaptım Pişman oldum sen yapma dese Tabiri caizse Allah onu Gök dolusunu muafir karşı Karşılar kocam Yeter ki ne yapsın kul? Dönsün. Tevbe, tevbe. Dönsün. tevbe demek dönmek demek. Tevbe dönmek demek. Üzerinde bulunduğun yoldan döndün mü? günah halinden döndün mü? İşte bundan da tevbedir. Kul üzerinde bulunduğu halde pişman noktuydu. Hasık duydu. Vazgeçti. İşte bu tevbedir. Yeter ki kul ne kadar hata işlerse işlesin dönsün, vazgeçsin. Az önce sözümüzün başına söylediğimiz o 100 kişi öldüren, seri katil gibi. Böyle bir insan yok. Yeryüzünde, şimdiye kadar böyle bir insan karşımıza çıkmadı. Bu internet Aha. vasıtasıyla da olabilir televizyon vasıtasıyla alabilir, basın yayının gazete vasıtası. Var mı böyle bir 100 tane adam öldüren karşımıza çıktı mı? Bu hadisten başka bir yerde gör, görmedik elhamdülillah. İnşallah bundan sonra da görmeyiz. İnşallah. Ama varmış demek ki adam suç makinesi gidiyor. Yani bir insan düşünsen 100 tane adam ölmüş. Yani nasıl becerebilir? Hiç acıma, şefkat, korku yok mu bu adam ya? Yüz tane adam ölmüş. Önüne gelen devirmiş. Halbuki Allah katında bir Müslümanın kanını dökmek dünyanın helak olmasından daha büyük bir olay. Allah katında o kadar büyük bir günah. Mümin kişinin kanını dökmek. Ama dönmüş. Vazgeçmiş. Ben vazgeçtim Allah'ın demiş Ben çok pişmanım dönmüş. Bitti. Kapandı gitti. Peki o öldürdü adamların durumları ne olacak? Allah onların haklarını kıyamet gününde kendi nezdinden verecek. Kulu öldürmek kul hakkı değil midir? Allahu Teala kulların arasındaki hakka girmiyor. Ona karışmıyorum diyor. Ama ne yapmış bu? Dönmüş. Pişman olmuş. Ve bu hatasını telafi etme imkanı da yok. Adam ölmüş. Demiş Allah'ım ben pişmanım. Ben çok büyük bir kusur işledim. Bunu kabul ediyorum. Ama vazgeçtim. Bir daha işlemeyeceğim. Senin kapına sığındım mi Allah okulu kapı dışarı etmiyor. Ama o hakkı yenen kulların hakkını da zayi etmiyor. Onların hakkını kendi katına verecek kıyametle. Tevbeden kimse adına verecek. Yani ne onun hakkı zayi oluyor ne bunun tevbesi pişmanlığı zayi oluyor. Allah'a hamdülürsenin hamdülürsenin ne büyük bir Rabbimiz var. Eski hatalarına dönmezse o, o defter kapanır, Bir de açılmaz. Evet. Gafur ve gaffar isimlerine iman etmenin etkilerinden üçüncüsü Allahu Teala geçmiş kötülükleri, hataları bağışlamak için bazı sebepler şeriat yapmış. Emretmiş kullanmayı ne? Salih ametler. Ne diyordu allah Teala? Gaffar olduğu kimseler için Tebe Amene Amile salihan Summehteda Saliha Yani günah işledin, tevbe ettin iman edeceksin. Sonra salih amel işleyeceksin. Amel Sonra ihdasa devam edeceksin. Yani hataya dönmemeye gayret edeceksin. Ne yaptı? Amene Salih'am. Salih amel işler. O zaman ne yapacağız biz? Salih amel işleyeceğiz. Salih amel işleyeceğiz. Çünkü salih amel ile ne yapar? Geçmişleri örter. Evet. Ne diyordu Allahu Teala? İnnel hasenati yuzhibne sayiat. Bugün elhamdülillah çok böyle müjdeleyici güzel ayetler karşımıza çıkıyor. Hud suresi 114. İnnel hasenati yuzhibn es-seyyiat. Muhakkak ki hasenat güzel işler yuzhib götürür gider şeyi es-seyyiat kötülükler. Güzel işler kötü işleri siler yok eder. Yani kötü iş işledin ne yapacaksın? Güzel iş işlersen onu siler. Bunu izah eder mahiyette bir hadis-i şerif. İmam Tirmizi'nin sünnünde Sahih bir hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kötülük işlediğinde hemen ardından bir iyilik yap ki onu silsin. Bu hadis önemli. Ayetlerle beraber şerh mahiyetli bu hadis. Bu hadiste İmam Tirmizi'nin süneminde geliyor. Kusursuz insan yok. Kusur işlediğiniz an hemen arkasından uzatmadan hemen onu giderecek bir iyilik yap. Bir sadaka verin. Bir sana gözleriniz gösterin. Bir insanın yükünü taşımaktan yardım edin, yardım edin, ihtiyacını görün, açı doyurun, Çıplığa giydirin ve emin olun o niyetinizle, o niyetle beraber o kötülük gitmiştir, karşınıza çıkmaz, bilinmelidir. Hem Allah'ın hem de onun vahiyiyle konuşan Rasulün sözleri bunlar. İnner hasenat yudhib Kötülükleri iyilikler giderir. İyilik yaptın. O kötülüğü giderdi. Artık karşına çıkmaz. Bir kötülük yaptın. Hemen arkasına iyilik yap ki onu silsin. O iyilik onu silecek. Silsin de demek? Silsin. Yok atsın. Temizlesin. Karşına çıkmasın. Bir daha. Yani amel defteri dağıtıldığı zaman karşına çıkmayacak. Silinmiş olacak. İşte bu gafur ve gaffar isimden iman etmek üçüncü etki olarak bizde bu e, neticeye doğurması lazım. Kötülük hata yaptığımız zaman, hata işlediğimiz zaman bize bir iyiliğe, hasenat işlemeye sevk etmelidir, teşvik etmelidir. Ki o kötülük giderilsin, yok edilsin. Ama bununla beraber bir parantez açalım. Allahu Teala'nın gafur, bağışlayan, gafar, çok bağışlayan, çok örtücü, çok gizleyici olması insanlara günah işlemek veya günah da ısrar etmek hususunda cesaret vermemek. Peki bunu neye göre söylüyoruz? Allahu Teala o çok kandırıcı, aldatıcı sizi Allah'la aldatmasın diyor. Çok aldatıcı sizi Allah'la aldatmasın. İnsanları şeytan Allah ile aldatıyor. Allah çok bağışlar. Allah çok edin. merhametlidir. Allah kulunu çok sever diye diye insanlar Allah'ın sevgisini kazanacak işlere değil de nasıl Allah seviyor, nasıl bağışlıyor. İnancı da kötülükte, hatada ısrar ediyor. Peki Allahu Teala Nasıl buyuruyor kendisinin bağışlayıcılığını? İnniyle gaffarum. Muhakkak ki ben çok bağışlayan, çok örtenim. Kimi? Limen. Şu kimseyi. Teğbe. Tövbe de. Amene. Liman. Amile sâlihan. Sâlihan. Sûnmehtedâ. Ayette şeytanın vesvesesi gibi, telkini gibi söylemiyor Allahu Teala. Ey kulum, ben kulları çok severim. Çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. İstediğiniz gibi davranın demiyor. Tabe, döneceksin, vazgeçeceksin. Sonra salih amel yapacaksın ve sinmehte Sonra o hataya düşmemeye gayret edeceksin. Yoksa bu oyuncak gibi. Tövbettim, bir daha yaptım. E, tövbettim, yarım daha yapacağım. Da bunlar tövbe değil. İki tane daha ayet var bununla ilgili. Ben yani çok sayıdalar var da. Ben bugün burada iki tane daha ayet çıkacağım. Peş peşe. Nisa suresi 17-18 ayet. Evet orada Allahu Teala hangi tevbeyi kabul ettiğini şöyle beyan ediyor. Bak inneme teubetu alallahi Allah'ın üzerine aldığı tevbe ancak ve ancak şudur ki bu tövbeyi Allah kabul edecek. Lillezine yaamelun es-su'e bi cehaletin. Cehaletle bilmeden bir kötülük işler. Sunne yetubun min garibin. Sonra uzak bir vakte işmeden yakın bir zamanda Tevbe eder. İşte bu kimse için tevbe vardır. Allah bu tevbeyi kabul eder. Bu tevbeyi tevbe olarak sayar. فَاُولَٰيكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah bunun tevbesini kabul eder. Bu kimseden tevbesini kabul eder. وَكَادَ Allah alimen hakime. Ve Allah alimdir. Çok iyi bilendir. Ve hakim, hikmet sahibidir. Allah'ın üzerine aldığı tevbe ancak ve ancak Cehaletle bir kötülük işleyen ve yakın bir zamanda tevbe eden kimse içindir. İşte bunların tevbesini Allah kabul eder. Allah bilendir. Hikmet sahibi, hakimdir. Bir sonraki ayet biraz daha izah edecek. وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيَّاتِ Hatta اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ Ve tevbe şu değildir. Kötülüğü yapar, ta ki ölüm ona gelir ve ben şimdi tevbe ettim der. İşte bu kimsenin tebesi tevbe değildir. Ve evet. lellezine yemutune ve hum küffâ. Ve ikinci bir kişi, kafir olduğu halde ölen kimsenin de tevbesi yoktur. Ulaike a'tedna lehum azaben elîma. İşte bunlar işte biz elîm yani elem vereceğiz. Yani ızdırah verici bir azap hazırladık diyor Allah. Firavun'un yaptığı tevbe gibi. Travun, buraların sahibi benim. Şu yerler, şu ürmetler, hepsinin hakimi benim. Sizin de tek ilahınız benim. benimle başka rabbiniz yok diye diye diye denizin ortasına kadar gitti. Allahu Teala denizin ortasında onu yakaladı, suyu salı verdi. O an ne dedi? Canım, Şimdi şey. ben de iman ediyorum dedi. İshalullah'ın inandığı ilahdan başka ilah olmadığını ben de inanıyorum dedi. Ama ne zaman? Son ölüm yakaladığı anda. Yani kurtuluşun olmadığını anladığı anda. Bu tövbe tövbe değil. Ayette buna benzer bir hüküm var. Kötülüğü işliyor. Bir önceki ayette geldiği gibi yakın bir zamanda tövbe etmiyor. İşliyor, devam ediyor. Sonra başka, sonra başka, sonra başka. Ta ki ölüm geliyor. Artık ölüm kapıyı çalmış. Ölüm melekleri gözükmüş. Ben şimdi tövbe ettim diyor. İşte bu tövbe tövbe değil. Bu tevbenin ismi tövbe değil. Tevbe kendi tercihinle, efendim pişmanlık duyarak ve olabildiğince işlediğin günaha yakın bir vakitte yapılan dönmektir. Aksi bu tövbe değildir. Dolayısıyla bizde ölümün ne zaman geleceğini bilmediğimiz için ne diyor Allah-u Teala? Evet. Thumme yetubune min garibin. Yakın. yakın bir zamanda. İşlediği günahın hemen akabinde. Olabildiğince ona yakın bir zamanda tevbe kimse Bilmiyoruz ya, ölüm ne zaman gelecek. Kim biliyor ölüm ne zaman geleceğini? Kimse. Hiç kimse hangi anda ölüm gelecek ölüm meleği onu yakalayacak bilmiyor. O zaman hata eden kimse olabildiğince yakın bir zamanda kısa bir vadede hemen tevbe edecek ki Allah onun tevbesini kabul etsin ve örtsün. Gafur ve gaffa ismini onu örtsün ve bağışlasın. Sanki gafur ismi insanlar şahit olmadığı Zamanlarda geçerli örtüyor. Bundan sonraki isim Afuv isminde Afuv da affeden, silen, af dileyen kimsenin günahlarını siliyor. O da sanki insanların bildiği şahit olduğu alelade ortalıkta olan günahlar için gibi geldi bana birden bire. Bir başka etkisi, Rafuv ve Gaffar ismine iman etmenin. Bu değerli isim ile Allah'u Teala'dan istemek. Yani bu değerli ismi Allah'a vesile yapmak. Bu isimle tebessülde bulunmak. Yani ey Allah'ım sen Gafur'sun, sen Gaffar'sın. Benim günahlarımı, hatalarımı, kusurlarımı ört. Beni bağışla. Hatalarımın üzerine örterek gizle." diyerek bu isimle Allahu Teala'dan kusurlarımızı örtmesini isteriz, isteyebiliriz. Bunun örnekleri var. Mesela Seyyidül İstiğfar'da ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çok değerli bir dua. Seyyidül İstiğfar Buhari'de geliyor seyyid İstiğfar, yani İstiğfar'ın Efendisi mu isimlendirilen Bismillahirrahmanirrahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Bir dua. Nasıl? Allahümme, ey Allah'ım, ente Rabbi, sen Rabbimsin. La ilahe illa ente, senden başka, ilah hak mağbud yoktur. Halakteni, beni sen ettin yarattın. Ve Ene abduke, ben senin kulunum. Ve Ene ala ahdike ve vaadike mes gücüm yettiğince ahdin ve vaadın üzereyim eûz bubike e min şerrimâ sanâutu yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım ebû bi ni'ometike aleyh bendeki nimetten ikrar edip sana getiriyorum ve ebû leke bi zembi minahlarımı itiraf edip sana getiriyorum sunuyorum tevhü faydalı yani, ebû leke bi ni'ometike aleyh ve ebû leke bi zembi bakın arka arkaya önce nimetleri ikrar yani ne kadar nimet varsa üzerinde hepsi sendendir ve evvelki bir günahlarımda ben sana geçiyorum. Ne kadar hata, kusur varsa hepsi bendendir. Fağfirli. Öyleyse beni bağışla. Fazl-ı firli ört hatalarımı. la yaghfiru zunub Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Senden başka günahları bağışlayan yoktur. Zikri. Her kim bunu sabahleyin söyler ve akşam olmadan ömrüse cennete. Her kim akşamleyin söyler manasını bilerek ve inanarak. Akşamleyin söyler, olmadan ölürse cennete. Birincisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sifarın efendisi diye, yani bağışlanma istemenin, günahlan, hatanın örtülmesi istemenin en değerli, en üstünü manasında bu seydi sifar var. Bir başka hadis, Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu diyor ki yarosullah bana namazında okuyacağım bir dua öğret. Muharır geliyor bu da, Muharrem e geliyor. Ya Resulullah, ben namazına bir dua okumak istiyorum, bana bir dua öğret diyor. O da diyor ki, şöyle söyle. Allahümme zalem zalemtu nefsi. Ey Allah'ım, ben nefsime çok zulmettim. Hatalarla, kusurlarla, günahlarla, nefsime çok zulmettim. Fe innehu la yagfiru zunube illa Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Fagfirli mağfireten min indike merhamni. Öyle sen beni katından bir mağfirette bağışla ve bana merhamet et, fahmet et. Ve inneke gafur ve rahim. Son kısım. Sen gafursun, rahimsin. Duasını öğretiyor. Bu da yine Buhar'da üstünde gelmekte. Bunun gibi gerek Kur'an-ı Kerim'de de gerekse sünnet seneye de Allah-u Teala'dan istiğfar edilebileceğimiz güzel lafızlar var, dualar var. Onları yapabiliriz. Gafur ve gaffar ismini yeman etmenin son bir etkisi insanlara örtücü olmak. İnsanların kusurlarını örtmek, izhar etmemek, müsamahakar olmak, bağışlamak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Her kim bir Müslüman ayıbını örterse, kusurunu örterse Allah kıyamet günü onun kusurunu, ayıbını örter. Beşin etkisi bu. Tabii ki bağışlanmayı hak eden günahlarının üstü örtülmesi değerli olan kullar için. Yoksa günah açıktan işlemiş, zorbalıkta sıra ediyor, günahta sıra İnsanlar ediyor, örtücü. onlar değil. İnsanlara örtücü olma. Allah Teala Ali İmran suresinde vel afina anin nas diyor. İnsanları affederler. Müslümanlar diğer insanları affedicidirler. Ondan sonra Mülk suresinde sen kötülüğün en güzel bir şekilde sav güzellikle sav uzaklaştır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem müslüman ayıbını örtmeyi tavsiye ederek müslüman hatasını kusun örttün mü? Allah'ın rızasını isteyerek Allah kıyametsinin kusurunu öter diye buyurukla bizi buna teşvik ediyor. Dolayısıyla Allahu Teala da Müslümanların diğer insanlara karşı affedici, müsamahakar oluşu, yumuşak davranışı e, teşvik edecek tarzda. Onların hatalarını görmezden gelmeyi, Hizmetçilere mesela, aile fertlerine mesela, elinin altında çalışan e, mesela amirin meyamurlarına karşı bu tip davranması güzel olan bir şeydir. Ta ki bu artık İstismar edilmesin. İstismar edilmesi o durumda o zulmün o hatanın giderilmesi gerekir. Peki size bir soru. Allahu Teala'nın bu gafur ve gaffar oluşu bir menfaat karşılığı mıdır? Kullandığın beklenti karşılığı mıdır? Yoksa kulları affederek bir izzet mi kazanır allah Teala? Evet. Kulları bağışlayarak, bağışlayarak, örterek Allah bir izzet evet. mi kazanır? Hayır. O zaten izledim. izzet. Evet. İyi, i̇zzet sahibidir. Allah muhtacı olduğu için mi kullanmış günahlanıyor, hata öfter? Hayır, hayır, Allah hiçbir şeye muhtaç. Veya Allah kullardan korktuğu için mi yapar bunu? Bilakis, Allah, Gafur ve Gaffar oluşu en yüce sıfatlarla sıfatlandığı için, en üstün, en aziz olduğu için, mutlak iktidar sahibi, izzet sahibi olduğu için affeder. Yoksa bir menfaatten, bir korkudan bir. Değer kazanmaktan dolayı, bundan dolayı aziz ismine müddet zikletmekte Allah-u Teala. El-Gafur ismine veya El-Gafur ismine. Allah Azze ve Celle'den Gafur ve Gafur isimleriyle bizlerin kusurlarını örtmesini istiyoruz. Allah-u Teala kullarına karşı çok merhametli, kendisine dönen, yönelen, salih amel işleyen kullarına karşı çok gafur, çok gufran etmekte, örtmekte. Bu güzel sıfatlarıyla bizleri örtmesini ve kusurlarımızı gidermesini karşımıza çıkarmayacak şekilde bizden izlemesini istiyorum. Az Ey <gülüyor> bihamdik, ashhadu an la ilaha